يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمال لكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن استغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختثتها وكل مختثة بدع وكل بدعة باللة. ikinci dersimiz değil mi bu ikinci dersimiz bir önceki mukaddime dersine de söylediğimiz gibi kitabımız irca saldırılarına karşı şüphelerin giderilmesi isimli kitabımız iki temel bölümden oluşuyordu bu bölümlerden ilki bu bölümlerden ilkinde konu öncesi hatırlatmalar şimdi dedik ki şeytan alehille ne Adem oğlunu doğru yoldan saptırabilme adına surete haktan görünerek yani hak suretinde görünerek ona Şüpheler fısıldıyor. Ona şüpheler fısıldıyor. Yani şeytan diyor ki sen şöyle şöyle yaparsan daha doğru. Allah senden bunu istiyor. Allah'ın istemediğini Allah istiyor diye insanlara iteliyor. İnsanlara bunu gösteriyor. Tıpkı bir önceki dersimizde de söylediğimiz gibi. Tıpkı Samiri gibi işte Musa'nın ilahı bu diyor. İşte Musa'nın ilahı nedir? Bu. Anlaşıldı mı? Peki. Şeytan bunu hangi konularda yapıyor? Dinin tüm alanlarında, dinin tüm meselelerinde şeytan bunu yapıyor. O halde burada zaruri olarak şöyle bir soru gündeme geliyor. Bizim şüphelerin giderilmesi isimli şeytanın havarileri vasıtasıyla ortaya atmış olduğu şüpheleri gidereceğiz. Ancak hangi konuda şüpheleri gidereceğiz biz? İbadetle ilgili mi, muamelatla ilgili mi, ahkamla ilgili mi, la ilahe illallahla ilgili mi? tevhidle ilgili mi, isim ve sıfatla ilgili mi, imanın müsemmasına dair diğer meselelere ilgili şüpheleri mi gidereceğiz? Hangi konuda şüpheleri gidereceğiz? Biz la ilahe illallah hakimiyet mefhumu, tevhid akidesi sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek, Allah'tan başkasına ibadeti reddetmek şeklinde somutlaşan tevhid akidesine ve bu akideyle amel etme noktasındaki şüpheleri gidereceğiz. O halde burada en azından Temel başlıklar halinde üzerinde şüphe olan meseleyi izah etmemiz gerekir. Yani meselenin aslını ortaya koyacağız. Biz Allah'ın bu konularda böyle böyle böyle emrettiğine inanıyoruz. Şeytan ise Allah böyle emretmemiştir, şu şekilde emretmiştir diyecek. Ancak şeytanın şüphelerine, şeytanın havarileri vasıtasıyla, dostları vasıtasıyla ortaya attığı şüphelere cevap vermeden önce, konuya geçmeden önce... Meselenin aslını izah etmemiz gerekir. Ancak kitabımızın yazılmasının sebebi, kitabımızın yazılış gayesi bu meseleleri uzun uzadı anlatmak değildir. Yani şeytanın üzerinde şüpheler saçtığı temel hakimiyet mefhumunu anlatmak değildir kitabımızın asıl yazılış gayesi. Bundan dolayı burada bu derste inceleyeceğimiz meseleleri sadece konu başlıkları altında Genel detaylarıyla değil özel çok kısa bir şekilde inceleyeceğiz. Bu konular hakkında detaylı malumat edinmek isteyen kardeşlerimiz Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızın okuyabilirler veya onun ses kayıtlarını dinleyebilirler. Ve hakeza irca saldırıları karşısında Tevhid Müdafası isimli kitabımıza müracaat edebilirler. Biz orada Bu konuların her birini Yani biraz sonra anlatacağız Diyeceğiz ki insanın yaratılış kayesi Sadece tevhiddir Tevhid bütün rasullerin ortak çağrısıdır Tevhid davetinin iki cüzü vardır Biri la ilahe ikincisi illallah Allah'tan başka ilah e, ibadet edenlere, Allah'tan başka ibadet edenlere buuz etmek tevhidin şartlarıdır. Ve bu şekilde yaklaşık 10-11 meseleyi bu dersimizde özet bir şekilde izah edeceğiz. Ancak dileyenler dediğim gibi hakimiyet mefhumu isimli kitabımıza veya e, irca saldırıları karşısında tevhid Müdafası isimli kitabımıza ki biz bu kitapta bu meselelerin her birini uzun uzun bütün delilleriyle En ince detaylarıyla anlattık Böyle bir ihtiyaç vardı Bu ihtiyaçtan dolayı bu kitabımızda anlattık Bu konuda detaylı bilgi edinmek isteyenler bu kitabımıza veya bu kitabın ses kayıtlarına bakabilirler O halde burada hemen Hakimiyet mefhumuna dair La ilahe illallah tevhid akidesine dair Temel meseleleri izah ederek konuya başlayalım Bir diyelim İnsanın yaratılış gayesi Tek bir gayesi vardır İnsanoğlunu Allah Subhanehu ve Teala tek bir gaye Üzerine yaratmıştır ki o da nedir O da Allah'a İbadet etmektir Efe hasiptum ennemâ halaknâkum abete Ve ennekum ileyne Lâ turcaun diyor Allah Subhanehu ve Teala yoksa siz Biz sizi boş boşuna yarattık Hiçbir amaç hiçbir hedef Gözetmek yarattık Ve siz bize dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Mü'minun suresi 115 değil mi? <gülüyor> Abes olsun diye mi? İmam Şafi bu ayetin tefsirinde demiş ki... Teklif olmaksızın, yükümlülük vermeksizin mi yarattık sizi? Yani sizin sırtınıza bir mükellefiyet bindirmedik öyle mi? Siz böyle mi zannediyorsunuz? Hayır böyle değil. Peki Allah Subhanahu ve teala ne tür bir teklif vermiştir insanın sırtına, insanın üzerine? وَمَا خَلَقْنَ الْجِنَّ ins اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Değil mi? Ben insanları ve cinleri, insanları ve cinleri Ancak bana ibadet esinler diye yarattım. O halde insanoğlunun yaratılmasının tek gayesi neymiş? Allah'a ibadet etmekmiş. İnsanoğlu sadece ama sadece ne üzere yaratılmış? Allah'a ibadet etmek üzere. Peki ibadet nedir? Kısaca yüksek bir oturta karşısında insanın boyun eğmesi, itaat etmesi, kendi hürriyetinden feragat ederek her türlü isyanı terk etmesi... Tam bir bağımlılıkla ona bağlanması demektir. Yani seçtiğiniz, dilediğiniz bir yüksek otorite vardır. Siz bu otoritenin karşısında boyun eğersiniz. O otoriteye itaat edersiniz. Kendi hürriyetinizi bırakırsınız. Artık siz o otoriteye boyun eğmenin neticesinde bir hürriyet sahibi değilsiniz. Siz kendi hür iradenizle o yüksek otoriteyi ilah olarak tayin ettiniz. Bunu tayin ettikten sonra artık bir hürriyetiniz yoktur. Siz kölesinizdir. Siz kölesinizdir. O otoritenin kölesinizdir. O otorite emredecek, siz ne yapacaksınız? İtaat edeceksiniz. O otorite söyleyecek, siz yapacaksınız. Otorite sahibi otur diyecek, oturacaksınız. Kalk diyecek, kalkacaksınız. O otorite sahibinin emirlerine harfiyen uyacaksınız. Yasaklarından harfiyen ne yapacaksınız? Kaçınacaksınız. Tam bir bağlılıkla tam bir bağlılıkla tam bir teslimiyetle kalbinizden hiçbir sıkıntı duymadan o otoritenin hükümlerine sözlerine ahkamına tam bir teslimiyet ne yapacaksınız göstereceksiniz. İşte böyle bir amelin ismi ibadettir ve Allah Subhanahu ve teala ancak biz ona ibadet edelim diye biz ona ibadet edelim diye bizlerine yapmıştır yaratmıştır. Ayet, biraz önce okuduğum Zariyat suresinin 56. ayeti arkadaşlar. Ben insan ve cinleri yaratmadım. Nefi ile başlamış. İlla istisna ile nefi bozulmuş. Ne demektir bu? Ben ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Dikkat edin. İnsanların ve cinlerin yaratılmasındaki gaye, Allah'a ibadet etmek değildir. Sadece Allah'a ibadet etmektir. Hocam ne fark var? İkisi de aynı değil mi? Hayır aynı değil. İbadette Allah'ı birlemektir gaye. İbadette ne yapmak? Allah'ı birlemektir. Bundan dolayı birçok müfessir, mesela Bagavi'ye bakabilirsiniz ki İmam Bukhari'nin sahinde de tefsir bu şekildedir. İlla li <Sessizlik> beni birlesinler diye yarattım. İbadette beni birlesinler diye yarattım. Arkadaşlar bir Allah'a ibadet etmek vardır bir de sadece Allah'a ibadet etmek vardır. İkisi ayrıdır. Allah'a ibadet etmek Allah'la beraber başka ilahlara da ibadet etmeyi içerir. Ama sadece Allah'a ibadet etmek, sadece Allah'a ibadet etmek Allah'tan başka ilahlara ibadeti terk etmeyi gerektirir. O halde insanın yaratılış gayesi Allah'a ibadet etmek değil sadece Allah'a ibadet etmek İbadette Allah'ı ne yapmaktır? Birlemektir, bir birlemektir. O halde, o halde bizlerin yaratılmasında temel gaye sadece Allah'ı otorite sahip edinmek. Bizlerin yaratılmasında temel gaye sadece Allah'a itaat etmek, isyan etmek sizin bir itaat. Bizlerin yaratılmasında temel gaye sadece tam bir bağlılıkla Allah'ın hakamına. teslim olmaktan başka bir şey değildir. Ancak bu bozulursa insanlar Allah'a ibadet etmekle birlikte Allah'a ibadet etmekle birlikte Allah'tan başka otorite sahiplerine de itaat ederse bugün olduğu gibi hayatlarının muamelatla ilgili kısımlarında veya ferdi ibadet türü amellerinde Allah'a ibadet ederken Allah'a ibadet ederken ahkamla ilgili meselelerde veya vesair meselelerde Allah'tan başkasına ibadet etmek yaratılış gayesini bozan hallerdendir. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala Yusuf Suresi'nde ne demiştir? "Ve mayukminu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun." Onlardan birçoğu ve Onlardan birçoğu billahi Allah'a iman etmez İlla ancak nasıl iman eder? Ve hum müşrikun, Allah'a şirk koşarak, Allah'a şirk koşma üzerinde ibadet ederler. Yani insanların bir kısmı iman edenler, yani insanların bir kısmı Allah'a ibadet ediyor, Allah'ı birliyor ama Allah'la beraber başka ilahlara da ibadet ediyor. Hayatlarında Allah var, Allah'la beraber başka İlahlar da var. Hayatlarının bir kısmında namaz kılacağı zaman Allah'ın emrettiği gibi namaz kılmaya çalışıyor. Namaz kılmayı Allah emrettiği için yapıyor. Ancak, ancak namaz dışında veya oruç dışında günlük e, ferdi ibadetlerinde veya muamelatla ilgili konularda Allah'tan başka ilahların ahkamına, hükümlerine, kanunlarına, demokrasinin kutsal tapınaklarında çıkartılmış Beşeri kanunlara itaat ediyor. İşte bu Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etmek demektir. Bundan dolayı وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz ancak Allah'a ibadet etmekle ibadeti Allah'tan başkasına da taksis ederek yaratılış gayesini bozmamakla emrolunduk. O halde Birinci esasımız nedir? Hepimiz bizler yani insanoğlu ve hakeza cinler Allah'a ibadetle yani ibadette Allah'ı birlemek üzere yaratılmıştır. Birinci esasımız bu. İkinci esasımız bu birinci esas tüm Resullerin ortak çağrısı olmuştur. Yani Allah Subhanahu ve teala bizleri ona sadece ona ibadet edelim diye yaratmış bu şekilde kalmamış bu çağrıyı. bu çağrıyı bize iletmesi için rasuller göndermiştir. Bizi dünyaya gönderdi. Halife olarak dünyaya gönderdi. Bizi yarattı. Başıboş bir şekilde yaşayalım diye değil. Sadece ona ibadet edelim. İbadette onu birleyelim diye yarattı ve hemen arkasından ne yaptı? Bu misakı, bu yaratılış gayesini hatırlatması adına hatırlatsın diye ne yaptı? Rasuller gönderdi. Ve lekat ba'atna fi kulli ummetin rasulan an i'budu llaha ve ctanbu't tawut. Biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için bir resul gönderdik. Rasuller gönderildi. Ümmetler yaratıldı. Bu ümmetlere rasuller gönderildi. Her bir ümmete, her bir ümmete Kullu ummetin dur Allahu subhanahu wa taala her bir ümmete ne geldi? Resul geldi. Peki bu resulün gayesi neydi? Resulün gelmesinin amacı neydi? Bu resul neyi bildirdi? Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasulan ene ibuddullah'a Allah'a ibadet edin ilkesini bildirdi. Sadece Allah'a itaat edin. Allah'tan başka ilahlara ibadet etmeyin. İbadette Allah'ı ne yapın? Birleyin ilkesini izah etmek, anlatmak, insanlara bu ilkeyi hatırlatmak üzere ne ne oldu? Rasuller gönderildi. Tüm rasuller arkadaşlar tebliğlerine hükmü ve otoriteyi elinde bulundurarak insanları köleleştiren azgın tagutların reddedilmesi. Yani bakın. Hani ibadet kelimesini anlatırken dedik ya, yüksek bir otorite vardır. Siz bu otoritelerden birini seçersiniz ve ona ibadet edersiniz. İnsanlar ya Allah'ı yüksek oturta kabul ederler, ya da Allah'tan gayrısını. Kimdir bu Allah'tan gayrı yüksek oturterler? Yeryüzünde insanları köleleştiren azgın tağutlardır. Bundan dolayı ene Abdullah'a, Waçtan tağut. Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının. Sizler tağuttan sakınmazsanız, tağuta ibadetten sakınmazsanız. Tağuta itaatten sakınmazsanız Allah'a ibadet emrini yerine getirmemiş olursunuz demektir bu. Bundan dolayı dikkat edin arkadaşlar. Rasul geldi. Bir ümmete Rasul geldi. Tebliğini sundu. Ne dedi? Ey insanlar kendinize yüksek otorite seçtiğiniz ilahlara, tavutlara, azgın müstekbirlere, mele ve mütref sınıfına ibadet etmeyin. Onlara ibadetten yüz çevirin Siz sadece Allah'a ibadet edin diye tebliğ de bulundu Tabi bu tebliğ bu tebliğ ne yaptı azgın tavutların hükmü ve otoriteyi elinde bulunduran azgın tavutların hoşuna gitmedi değil mi Çünkü tavutlar gücünü ancak kendisine itaat eden kitlelerin varlığından alırlar tarihe bakın hiçbir zaman Azgın tağutlar, hükmü ve otoriteyi elinde bulunduran yöneticiler, kendilerine itaat eden bir kitle olmadığı sürece o otoritede duramazlar. Firavun örneğine bakın. İsrailoğulları ona itaatten yüz çevirdiği zaman Firavun'un hakimiyeti bitti. İsrailoğulları ona tabiiyetten yüz çevirdiği zaman Onların otoritesi bitti değil mi? Hatta Hazreti Musa Firavun'a İsrail oğullarını benimle beraber bırak dediğinde Firavun izin vermedi. Halbuki köle bir işe yaramaz insanlar. Hayır bir işe yaramaz insanlar değil. Onlar itaat ettiği sürece tağutlar saltanatını, tağutlar otoritesini sürdürebilir. Bugün yaşadığımız şu coğrafyaya bakın. 75-80 milyon insan sadece 50-100 tane Ee, otorite sahibine ibadet eder Bu 75 milyon 80 milyon insanı çekin Kaldırın ortadan Tağutların hiçbir gücü Hiçbir kuvveti Hiçbir otoritesi kalmaz Üzerinde hükmünü uygulayabilecekleri Hükümlerini icra edebilecekleri Hiçbir otorite kalmaz İşte rasuller Tağutlarla onlara itaat eden Halkların arasına girip Ey halklar Bu tağutlara itaat etmeyin, bu müstekbirlere itaat etmeyin, bu müstekbirlere isyan edin. Siz sadece Allah'a itaat edin, sadece Allah'a ibadet edin dediği zaman tağutlar hemen ne yaptı? Bu çağrının önüne geçtiler değil mi? Bu çağrının önüne geçtiler. Dikkat edin mesela Araf suresini okuyun. 60. ayette Nuh aleyhisselam davetini koyar hemen arkasından Nuh'un kavminden mele yani yüksek otoriteyi elinde bulunduranlar dedi ki Hemen cevap gelir. Cevap kimden gelir? Halktan gelmez. Otoriteyi elinde bulunduranlardan gelir. Hemen ayetleri okumaya devam edin. 65. ayete geçin. Hut Aleyhisselam'ın kıssası. Hut Aleyhisselam tebliğini ortaya koyar. Hemen "Kaelel me'ullezine min kavmihi." Kavminden küfre giren mele dedi ki Yani kafir olan o mele mütref sınıfı yani otorite elinde bulunduran azgın tavutlar, yani hükmü elinde bulunduran ve kendisine ibadete çağıran azgın tavutlar dedi ki bakın ilk karşı koyuş kimden geliyor yine bunlardan geliyor. 75. ayete gelin. Salih Aleyhisselam'ın kıssasına Semud kavmine yaptığı tebliğe bakın. "Kale'l mele'ullezine stekberu min kavmihi." Kavminden istikbar, güç sahibi mele dedi ki 88. ayete gelin قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Medyen Şuaib Aleyhisselam'ın kıssası 109. ayete gelin قَالَ الْمَلَعُوا مِنْ قَوْمِ فِرَانُ Firavun'un kavminden mele dedi ki وَالْحَاسِلْ كَلَامُ Ne zaman ki bir rasul sadece Allah'a ibadet edin. Ey kavmim Allah'tan gayrı ilahlara hükmü ve otoriteyi elinde bulunduran azgın tağutlara ibadet etmeyin. Onlara ibadetten Yüz çevirin dediği anda hemen hükmü ve otoriteyi elinden kaybetme endişesi taşıyan tağutlar ne yaptı? Bu çağrıyı susturmaya çalıştılar. İşte ikinci esasımız tüm rasullerin çağrısı. Birinci esası insanlara tebliğ etmek üzerine olmuştur diyoruz. Bu çağrının yani tevhid davetinin iki cüzü vardır. Bunlardan bir tanesi la ilahe diğeri ise nedir? İllallah'tır. Bir tanesi nedir? La ilahedir diğeri ise illallah'tır Bütün e, rasullerin Çağrısı işte bu olmuştur La ilahil Allah Tevhid kelimesine çağırmak Bu kelimeye davet etmek Olmuştur ve bu iki cüz Birbirinden ayrılmaz. birisi nedir La ilahe birisi ise İllallah'tır la ilahe reddir Arkadaşlar inkardır Diğeri ise illallah ise ispat Kabuldür La ilahe illallah, Allah'tan başka ibadetlen bütün Rablerin, tağutların, putların inkar edilmesidir. Onların hiçbir güç yok kuvvete sahip olmadığının, kendi başlarına ne bir menfaat vermeye ne de bir zararı def etmeye güçlerin olmadığı, insanları yönetme adına ellerinde hiçbir güç yok kuvvetin olmadığını ikrar etmektir. Yani la ilahe, o hükmü ve otoriteyi elinde bulunduran, Hani biraz önce anlattık ya Araf suresinde 60. ayette 65. ayette 75. ayette Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Şaib Aleyhisselam'ın karşısına çıkan o mele mütref sınıfına reddetmektir. Ben sizi tanımıyorum. Ben sizin hükmünüzü tanımıyorum. Ben sizin otoritenizi tanımıyorum. Ben sizin hakimiyetinizi tanımıyorum demektir. La ilahe, la ilahe bugün yeryüzünde demokrasinin kutsal tapınaklarında kanun ve hüküm çıkartan. Teşride bulunan 550 sahte ilahı tanımamaktır. La ilahe onların anayasasını, onların anayasasından neşet eden kanunlarını ve hükümlerini, onların muhakemelerini tanımamaktır. La ilahe onların hepsini reddetmektir. İşte bu redden dolayı, bu redden dolayı onlar ne yapmıştır? Rasullere ve Rasullerin tabilerine düşman olmuşlardır. İkinci ise illallah'tır ise illallah'tır arkadaşlar. ''Ben sizi tanımıyorum, size ibadet etmeyeceğim, sizin hükmünüze boyun eğmeyeceğim, sizin hükmünüze tabi olmayacağım illallah.'' ''Ancak Allah'ın hükmüne tabi olacağım, ben ancak Allah'a ibadet edeceğim, ben beni yaratan ve yaratılış gayesi olarak da ona sadece ona ibadeti beyan eden, sadece ona ibadet etmem gerektiğini bana bildiren Allah subhanehu ve teala'ya ibadet edeceğim, ona itaat edeceğim.'' O yüksek güce, o yüksek otoritenin önünde boyun eğeceğim. Ben ona teslim olacağım. Onun indirdiğine tabi olacağım. Onun indirdiğine muhakeme olacağım. Sizin indirdiğinize değil demektir tevhid davetinin işte bu iki cüzü. O halde arkadaşlar bu iki cüz biri olmadan diğeri kesinlikle olmaz. Ne sadece tek başına la ilahe ne de sadece tek başına illallah kişiye hiçbir fayda vermez. Hiçbir fayda vermez. Anlaşıldı mı? Hiçbir fayda vermez. La ilahe illallahın yani tevhid davetinin bu iki cüzünü en güzel şekilde izah eden ayet Bakara suresinin 256. ayetidir. La ikrahe din kat tebeyyenen rüşdü minel qay fe men yekfur <gülüyor> bit tağut ve yu'min billah fe kad bil uruvetil vithqa len allahu semi'un alim. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Artık Rüşt kaydan tamamen ayrılmıştır. Hak sapıklıktan, hak batıldan tamamen ayrılmıştır. İşte bundan sonra: Femen yekfur bi't-tağut", her kim ki tağutu inkar ederse, her kim ki tağutu inkar ederse ve yu'min billah ve Allah'a iman ederse. Yani "ve yekfur bit tağut, kim la ilah ederse, "ve yu'min billah", kim de illallah derse ya da Lâ ilâhe ve mâ yekfur bi't-tâğût illallâh ve yu'min billâhi de arkadaşlar. Lâ ilâhe işte bu ayette tâğutları inkar etmek illallâh ise bu ayette mümin billâh Allah'a iman ederse demektir. O halde tevhid davetinin iki cüzü iki cüzü bir arada bulunmadan kopması söz konusu olmayan söz konusu olmayan Kulpa yapışmak kesinlikle mümkün değildir. Zira "Femen yekfur bi't-tagut billah." şart budur arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şart kılınmamıştır. Şart yerine getirilmezse şart kılınan da şartın sonucu yani cevap da gelmez. Mesela diyorum ki ben diyorum ki bizim eve gelir. Kapıdan içeri giderseniz size ikram ederim. Size ikram etmem için iki şart getirdim. Bir, bizim eve geleceksiniz. İki, kapıdan içeri gireceksiniz. Bahçede, dışarıda yolda durursanız yine ikram etmem. İki şart getirdim. Siz bu iki şartı bir arada yerine getirmezseniz benden cevap, yani cevap cümlesini alamazsınız. Yani ikram alamazsınız. İşte aynı şekilde. Feme yekfur bit ta'ut, birinci şart budur. Ta'utu inkar edeceksin. O yümin billah. İkinci şart Allah'a iman edeceksin. İkinci şart neymiş? Allah'a iman edeceksin. Ne sadece tağut'u reddetmek ne de sadece Allah'a iman etmek kişiyi tevhid ehli yapmaz. Kişiyi la ilahe Allahı söyleyen kişi yapmaz. Ne sadece tağut'u inkar etmek tek başına ne de illallah demek men kale la ilahe illallah dehal el cenneh. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Hadisindeki cennete girenlerin kapsamına sizi sokmaz. Nitekim bu hadislerde de men kale la ilahe illallah diyor değil mi? Hem la ilahe diyeceksin hem de illallah diyeceksin. İkisinden birini dediğin zaman bugün olduğu gibi illallah diyerek Allah'ı kabul edenler, gökte otorte sahibi, Rab kabul edenler, bizi yarattı, bize rızık verdi diye kabul edenler. Ancak la ilahe demediği için... Allah'tan başka ilahları reddetmediği için, Allah'tan başka ilahlara ibadet ettiği için ve bu ibadetiyle de yaratılış ilkesini bozduğu için bu tevhid, bu şekilde ikrar edilen bir tevhid, لَنْفِسَامَلَهَا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى لَنْفِسَامَلَهَا kopması söz konusu olmayan bir kulpa yapışmalarını insanların sağlamıyor. Bakın arkadaşlar dikkat edin buraya kadar anlattığımız şeyler hep aynı. çerçevenin içinde dönüp durmaktadır. Allah seni ibadet, ona ibadet et diye yarattı. Ancak bu ibadet sadece ona olacak. Ondan başkasını olmayacak. Tüm rasuller bunu bildirdi. İşte La İlahe Lillah budur. Bak üç esası anlattık. Üç esas kısaca bu şekilde. Allah seni ona ibadet et diye yarattı. Bu ibadet şu şekilde olacak. İbadet de onu birleyeceksin. Yani La ilahe diyeceksin. İbadeti ona has kılacaksın, ibadeti ona taksis edeceksin, onunla sınırlandıracaksın, ondan başkasına yapmayacaksın. Tüm rasuller bunu tebliğ etti, işte la ilahe illallah budur. La ilahe, ibadet edilecek ilahları reddetmek, illallah ise ibadeti sadece Allah'a ne yapmaktır, taksis etmektir diyoruz. İşte ilk üç rükün, ilk üç şart bu şekilde karşımıza somut olarak çıkıyor. Peki bu üç esasla yetinecek miyiz? Bu üç esas yetecek mi? Yani ben la ilahe illallah dedim. Allah'ı ilah olarak tayin ettim. İbadeti sadece Allah'a has kıldım. Allah'tan başka ilahları ise reddettim. Peki bu redd neyi gerektirir? Bu reddin bir gereği var mı? Kabulün bir gereği var mı? Reddin bir gereği var mı? Evimde oturuyorum. Sadece Allah'a ibadet ediyorum. Allah'tan başkasına da ibadet. Etmiyorum Allah'tan başka da hiçbir ilaha, hiçbir tağuta ibadet etmiyorum. Bu yetiyor mu yoksa tevhid kelimesinin, hani iki cüz'ü var dedik ya, birisi red, birisi ispat. Red neyi gerektirir? İspat neyi gerektirir? Bunların gerekleri var mı? Şeyh Muhammed İbni Abdül Vahhab diyor ki La ilahe illallah yani فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَةِ Tağut'u redd ne demektir? Tağut'u reddetmenin sıfatı nedir? Bir, tağut'u inkar edeceksin. Ona düşman olacaksın. Ona buğz edeceksin. Artı, tağuta tapanlara, Allah'tan başka ibadet edenlere de buğz edeceksin. O halde diyoruz ki, dördüncü esasımız, Allah'tan başka ibadet edenlere buğz etmek, tevhidin şartıdır. Tevhidin olmazsa olmaz bir koşuludur. Allah Subhanahu ve teala bunu bize İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak beyan ediyor. Kat kenet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim ve'llezina ma'ah. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda ki kimdir bunlar? Bir rivayete göre, bir kavle göre, müfessirlerin bir kavle göre onunla birlikte bulunanlar tüm resullerdir. Zira İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti değil mi? Peki burada onunla beraber olanlar kim? Diğer tüm resullerdir. Bu resuller, bu resuller bize örnekmiş. İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber bulunan bu Resuller veya onunla beraber olan müminler bizim için çok güzel bir örneklik varmış. Üsve-i Hasene örnekliğin, önderliğin en güzeli onlardanmış. Bundan dolayı Allah Subhaneu ve Teala وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفْهَ نَفْسَهَ diyor değil mi? İbrahim'in milletinden kendini aşağılık kılan beyinsizden başka kim yüz çevirir? İbrahim'in milletinden yüz çevirme Hakkı yoktur hiç kimsenin. Bundan dolayı da Allah Subhanahu ve teala bir başka ayette İbrahim'in milletine uy diye emrediyor değil mi? Allah Subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peki bu örnek nedir? İbrahim aleyhisselam da ve beraberinde bulunanlarda bizim için en güzel örnek nedir? Allah Teala bunu cevapsız bırakmış mı? Yani İbrahim ve beraberinde bulunanlara sizin için en güzel örnek vardır deyip kalmış. Bu örneği bize izah etmemiş mi? Hayır, izah etmiş. Nedir? İz qalu li kavmihim. Hani onlar kavimlerine dediler ki: İnna buraa'u minkum ve mimma ta'buduuna min dunillahi. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden teberri ettik, uzaklaştık. Sizi terk ettik. İnkârnâ bikum ve size aynı zamanda ne yaptık? İnkar ettik ve beda baynenâ ve baynakumü'l-adâve ve'l-bâğd. Sizinle bizim aramızda adalet ve buz vardır. Hattâ tu'minû billâhi vahdeh siz bir olan Allah'a iman edinceye kadar İşte arkadaşlar örnek buymuş. İbrahim Aleyhisselam'da ve onunla beraber olan diğer müminlerde, diğer rasullerde bizler için uymamız gereken en güzel örnek buymuş. Peki bu örnek neymiş? Öncelikle Allah'tan başka ilahlara ibadet eden müşriklerin terk edilmesi. Dikkat edin. Putların değil, putperestlerin terk edilmesi. Putların değil putperestlerin terk edilmesi. Önce Allah'tan başkasına ibadet eden putperestlerden uzaklaşacaksın. İşte la ilahe bunu da gerektiriyor. Sen la ilahe derken sadece Allah'tan başkası Allah'tan başka ibadet edilen tağutları ve ilahları değil aynı zamanda Onlara, bu tağutlara, bu ilahlara ibadet edenleri de ne yapacaksın? Terk edeceksin. Zira ayette inna kum biz önce sizden, sonra da wa mimma min dunillah. Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden ne yapacağız? Uzaklaşacağız deniliyor. O halde ve kafirna ve arkasından. Biz sizi inkar edeceğiz. Niçin bu şekilde? Çünkü alimler demişler ki özellikle Necdüleması alimleri insan putlardan uzaklaşabilir ama putperestlerden uzaklaşmayabilir. Putlardan uzaklaşmak belki kolaydır. Yani ilk etapta putların putlara ibadet insanın fıtratında olmadığı için direkt bu şeyi insan putlara ibadeti terk edebilir. Ancak putperestlerden uzaklaşmak Putperestleri terk etmek birçok insanın yapamadığı, beceremediği, unuttuğu, bundan gafil kaldığı bir meseledir, bir ameldir. Allah subhanehu ve teala önemine binaen minkum, sizden ve mimma ta'buduni minnullah. Sonra da sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beri olacağız demelerini İbrahim aleyhisselam ve kavminin ve onunla beraberinde bulunanların bu şekilde demelerini ne yaptı? Bizim için En güzel örnek bizim için En güzel e, önderlik Örneklik olarak bildirdi İbn-i Kayyım arkadaşlar Bu ayete eder diyor ki Allah subhanehu ve teala Müslümanları Kafirler dost etmekten nehyetti Bu neyi Gerektirir onlara düşmanlıkta Bulunmayı onlardan uzaklaşmayı Ve her durumda onlara Karşı düşmanlığı açığa Vurmayı gerektirir Tevhid kelimesinin arkadaşlar kişiye fayda Verebilmesi için Ancak tevhid kelimesinin gereklerini yerine getirmek ki bu da müşrik ve kafirlere karşı düşmanlık göstermekle olur. Yani tevhid kelimesinin gereklerini yerine getireceksiniz. Sadece la ilahe illallah demek sadece ben Allah'a ibadet ediyorum demekle bu iş olmuyor. La ilahe demekle bir taraftan putları bir taraftan tavgutları bir taraftan Allah'tan başka otorite sahibi olduğunu iddia edenler reddettiğiniz gibi bundan da öncelikli olan müşrikleri kafirleri bu tağutlara itaat eden, bu tağutlara ibadet eden müşrikleri ve kafirleri de terk edeceksiniz. Onlara öfke duyacaksınız. Onlara öfke duyacaksınız. Onun için Allah subhane ve teala İbrahim aleyhisselamın dini olarak bize bu dini ne yapmıştır? Göstermiş. Ona uymamız gerektiğini emretmiştir. Ondan ayrılmamız, ayrılmamamızı emretmiştir. İbrahim aleyhisselamın dininden, İbrahim aleyhisselamın şeriatinden, İbrahim aleyhisselamın yoluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de uymasını emretmiştir ki tevhid davet olarak tüm Resullerin şerati, tevhid davet olarak tüm Resullerin menheci, tevhid davetinin içeriği olarak tüm Resullerin e, daveti aynı menheçtir. Çünkü dedi ki tüm Resuller... tevhid davetine haykırmıştır. Elbette şeriatın içerisinde ahkama dair bir takım feri meselelerde farklılıklar olabilir. Zaman ve zeminin durumuna göre Allah Subhanahu ve teala kavimlerin durumuna göre şer'i esaslarda yani ahkama dair muamelata dair bazı konularda Şiraitleri farklı kılmış olabilir ancak tevhid daveti tüm rasullerin ortak davetidir Tevhid davetinde tüm rasuller aynı tebliği aynı daveti sunmuşlardır Bundan dolayı İbrahim aleyhisselamın davetine uymak aynı şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetine uymak demektir Muhammed aleyhisselamın davetine uymak aynı şekilde İbrahim aleyhisselamın davetine uyumak demektir. Bu yüzden la ilahe illallah demek sadece Allah'a ibadet etmek, Allah'tan başkasına ibadeti reddetmek, aynı şekilde Allah'tan başkasına ibadet edenleri de reddetmeyi gerekir, gerektirir. Bu da dördüncü esasımızdı. O halde bu dört esası bir cümlede özetleyelim. Allah Subhanahu ve Teala bizi ona ibadet edelim diye gönderdi. Biz sadece ona ibadet etmekle mükellefiz. Ondan başkasına ibadeti reddedeceğiz. Tüm rasuller, tüm rasuller bu ilkeyi ne yapmak için? hatırlatmak, bu ilkeyi beyan etmek, bu ilkeyi bize öğretmek için gönderildi. Her bir kavme bu ilkenin izahı için, bu ilkeye davet için rasuller gönderildi. Bu ilke la ilahe illallah Tevhid cümlesinde somutlaşıyor. La ilahe illallah Allah'tan başkasına ibadeti reddetmeyi gerektirir. Aynı şekilde la ilahe illallah Allah'tan başkasına ibadet eden müşrikleri, kafirleri ve putperestleri de terk etmeyi gerektirir diyoruz. Dördüncü esasımızda. Beşinci esasımız Muhammedur Resulullah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne teslimiyet de tevhidin kesin, kaçınılmaz gereğidir. Tevhid kelimesinin La ilahe sonra ne gelir? Muhammedur Resulullah gelir değil mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah Allah'ın göndermiş olduğu bir Resul olduğunu kabul etmek gerekir. Peki bu neyi gerektirir? Ben Resulullah'ı yani Muhammed'i Resul olarak kabul ettim deyip bakın bugünkü insanlara şu soruyu sorun. Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı oldun mu? Size verecekleri cevap evettir. Sen Resul olarak kimi Seçiyorsun hayatında Diyecekler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Gerçi sallallahu aleyhi ve sellem demezler de, de Diyemezler dahi bunu Dediklerini farz edelim Soru Resulün kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyecekler Tamam bunu kabul ettik ikinci soruyu gerek, getirelim Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Tayin etmen ondan razı olman Hayatında neyi değiştiriyor Hayatında neyi değiştiriyor Değil mi Madem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Resul kabul ettin, hayatında ne gibi bir farklılık oldu? Sen bu kabulü ikrar etmekle birlikte hayatında ne değişti? Diyelim ki bugünden sonra sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Resul olarak kabul etme. Böyle farz edelim. Hayatında ne değişecek? Hayatında ne değişecek? Ya da geçmiş tarihte yaşamış X şahsı Muhammed ilk şahsı Resul olarak kabul ettiğini farz edelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i değil de X şahsı hayatında Resul olarak kabul ettin. Ne değişiyor? Var mı hayatında değişecek? Vallahi bu insanların %90'ının Hatta daha fazlasının Hayatında hiçbir şey değişmiyor. Zira Muhammedur Resulullah cümlesi Bu toplumun içinde yaşadığımız şu toplumun Hayatında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu toplum namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi mi? Hayır. Oruç tutuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi mi? Hayır. Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden bunu istiyor dediğin zaman işittim veya itaat ettim diyor mu? Hayır, hayır. Kesinlikle hayır. O halde Muhammedur Resulullah cümlesini söylemenin bir gereği vardır arkadaşlar. Muhammedur Resulullah demenin bir şartı vardır. Yani bunu demekle birlikte... Bu cümlenin içeriğini yerine getireceksiniz. Peki o içerik nedir? O içerik nedir? Resulullah'ın sünnetini, dinini, emirlerini, yaşantısını bütünüyle kabul edeceksin. Onun hükmünden başka hiçbir hükme boyun eğmeyeceksin. Resulullah bir konuda söz sarf ettiği zaman sen sadece itaat edeceksin. Çünkü Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resulullah'ın hükmünden başka hükümlere kesinlikle iltimas etmeyeceksin. Zira bu senin üzerinden iman vasfını kaldırır. İman vasfını kaldırır. Allah subhanehu ve teala فَلَا وَرَبِّكَ Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Rabbine yemin olsun. لَا يُؤْمِنُونَ İman etmiş olmazlar. Bir nefi daha geldi. Bir nehi daha geldi değil mi? İman etmiş olmazlar. Nefi edatları arka arkaya tekrar edilir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Arkarken nefi yani olumsuzluk edatları tekrar edildi. Bir de vav'la yemin edildi. Hem de yemin Allah Subhanahu ve Taala'nın mukaddes zatına yemin edildi. Peki yemin edilen esas nedir? İman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke onlar seni hakem tayin edinceye kadar senin hükmüne gelinceye kadar seni hakim kabul edinceye kadar iman etmiş olmazlar. Nerede fima <fî mâ> şecere beynehum Her türlü ihtilafi meselelerinde aralarında çıkan her türlü e, çapraşık içinden çıkılmaz meselelerde seni hakem tayin edecekler. Bakın bugün Muhammedun Resulullah diyenlere ben Muhammed'den razı oldum Resul olarak ben Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldum diyenlere sorun. Her türlü meselenizde Resulullah'a soruyor musunuz? Günlük yaşantınızda Resulullah'a danışıyor musunuz? Yaptığınız bütün eylemleri, yaptığınız bütün fiilleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size öğrettiği gibi yapıyor musunuz? Öğrettiği gibi yapıyor musunuz? En ufak bir meselenizde mesela babanız öldü miras dağıtacaksınız. Rasulün hükmüne mi gidiyorsunuz? Rasulün getirdiği vahye mi tabi oluyorsunuz? Yoksa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkalarının getirmiş olduğu, indirmiş olduğu daha doğru, daha güzel bir ifadeyle daha anlaşılır bir ifadeyle demokrasinin kutsal mabetlerinde demokrasinin kutsal kitabı olan anayasanın bildirmiş olduğu hükümlere göre Beşerî kanunlara göre mi mirasınızı paylaşıyorsunuz? Aranızdaki her türlü ihtilafı hangi esas üzerine hallediyorsunuz? Hangi esas üzerine aranızdaki ihtilafları gideriyorsunuz? Madem Muhammedur Resulullah diyorsunuz, işte bu size Nisa suresinin 65. ayetinde her meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hakem tayin etmeye gerektirdi bu size. Peki bu yetti mi? Bu yetmedi. Zemme la yecidu fi enfusi fi enfusihim harc. Kalbinizde, nefislerinizde hiçbir darlık, hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluk, hiçbir darlanma olmayacak. Bitti mi? Bitmedi. Mimma qadaytu. Onun verdiği hükümden dolayı kalbinizde hiçbir daralma olmayacak. Bitti mi? Bitmedi. Ve teslimu ve teslim olacaksınız o hükme. kayıtsız ve şartsız kesin bir teslimiyet göstereceksiniz. Nasıl teslimiyet? Yüsellimu teslima. Mef'ülü mutlak gelmiş. Tehkit bilir. Kesin kayıtsız, hiçbir sıkıntısız net bir teslimiyet göstereceksiniz. Subhanallah. Hale bir bakın arkadaşlar. Bir tarafta La ilahe Allah diyen ama ama Allah'tan başka ne kadar ilah varsa onlara ibadet edenler. Diğer taraftan Muhammedun Resulullah Diyenler ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Getirmiş olduğu dinin hayatlarında, hiç, hayatlarında hiçbir itibar yok Bu dine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bu ülkede bir muhtar kadar değeri yok Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hükmünün bu ülkede Bir köy muhtarı kadar 50-100 kişilik bir köye Hükmeden bir muhtarın Sözü kadar sözünün değeri yok Hiçbir şey bilmez cahil bir köylü imamının sözünün değeri kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu toplumda vallahi değeri yok deseniz ki Resul senden bunu istiyor Resul senden bunu istiyor hemen adam bir sürü itiraz getirecek değil mi biz babalarımızdan böyle görmedik cami imamına sorduk imam şöyle dedi işte yok şunu dedi yok bunu dedi vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu toplumun hayatında zerre kadar bir yeri yok bu toplumun evlerine girin yaşantılarına bakın Giyim kuşamlarına bakın. Yediklerine içtiklerine bakın. Yani hayatlarının tamamına bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinden, onun hükmünden, onun sünnetinden zerre kadar bir iz göremeyeceksiniz. Bir iz göremeyeceksiniz. Çok basit bir konu açın. Bir topluluk, oturun bir topluluk içinde. Çok basit bir konu açın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden bunu istiyor. Bundan sonra bu şekilde yapalım deyin. Vallahi size biz bunu duymadık. Biz bunu atalarımızdan görmedik. Babalarımız böyle söylemedi. Alimlerimiz böyle demiyor. Müftülerimiz, vaizlerimiz, hıyanet memurlarımız bizden bunu istemiyor. Bize bunu anlatmadılar. Benim babam üzerine, benim dedem üzerine güneş doğmamış kişiydi. O böyle yapmıyor şeklinde size bir sürü ne yapacaklar? itiraz, bir sürü ııı Karşı koyuş getirecekler. Bu ise nedir? Bu ise onların Muhammedur Resulullah demediklerinin onların Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Resul olarak tabi olmadıklarının en güzel göstergesidir. İbni Kesir Rahimullah diyor ki bütün işlerde Allah'ın Resulü hakem tayin edilmedikçe hiç kimse iman etmiş olmaz. Bütün işlerinizde Hükmeden hakim olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır diyor. Cessas bu ayetin tefsirinde kim diyor? Allah Subhanahu ve Taala'nın ya da Resulullah'ın emirlerinin herhangi birini reddederse İslam dininden çıkar. Bu reddetme ister şüphe yoluyla olsun, ister inkar kabul etmeme yoluyla olsun, isterse teslimiyet göstermeme yoluyla olsun. Hiç fark etmez o kişi nedir dinden çıkar diyoruz. İşte beşinci esasımızda. İrca saldırılarına karşı şüphelerin giderilmesi isimli kitabımızda üzerindeki şüpheleri giderileceğim gidereceğimiz beşinci esas da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne teslimiyettir. Ki irca ehli ne yapmıştır? Bu ayette hayır la yu'minune demek imanen kamilen yani Kamil bir şekilde iman etmiş olmaz Yani kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hakem tayin etmese Onun hükmüne gitmese de imanı kamile ermez Ama mümindir bu kişi Kamil mümin değildir ama mümindir diyerek Bu ayet üzerine şüphe et, e, Tohumları saçmışlardır İşte kitabımızda Baştan sonra bu 5 esas Ve bundan sonra sayacağımız 6 7, 8 ve 9 zannedersem 9, e, 10 esası 5'ini saydık. Bir beş esas daha sayacağız. Kitabımızda bu esaslara dair ortaya atılan şüpheleri tek tek gidermeye çalışacağız. Altıncı esasımız arkadaşlar hakimiyeti Allah'a tahsis etmek tevhid davetinin tevhid çağrısının bir gereğidir. Yani tevhid çağrısı la ilah derken hakimleri, otorteleri reddetmeyi, illallah derken ise hükmü ve otoriteyi sadece Allah'a tahsis etmeyi gerektirir. Bu öğreti bize Bizden yıllarca önce Mısır zindanlarında hayatının en zor, en sıkıntılı günlerinde belki de Yusuf aleyhisselamdan gelmektedir. Kendisine arkadaşları gelmiştir. Demiştir ki ey Yusuf biz seni salih, iyi bir insan görüyoruz. Bazı rüyalarımız var bize bu rüyalarımızın tevilini anlat demişlerdir. Yusuf aleyhisselam onlara rüyalarının tevilini yapmadan Rüyalarının yorumunu yapmadan hemen başlamıştır. Tevhid akidesini anlatmaya La ilahe Allah anlatmaya başlamıştır ve anlattı tevhid akidesinin içerisinde şu vardır: En el hukmu illallah. Hakimiyet oturte demokratların değil, laiklerin değil. Beşlerin parlamentosunda insanları yönetme adına teşride bulunan 550 rabbin 550 ilahın değil en hukmu Hüküm ancak İlla lillah Allah'a aittir. Allah'a hasır. Allah içindir. Emera illa ta'budu illa iyyah. İşte Allah subhane ve teala ancak kendisine emretmenizi emretti. Kendisine ibadet etmenizi emretti. Siz hükmü ona taksis ederek, la ilahe diyerek, hükmü azgın tağutlardan insanlara uygulayın. Yol göstermeye çalışan, insanlara kanun koymaya çalışan, insanlara teşlide bulunmaya çalışan, koymuş oldukları kanunlara, koymuş oldukları yasalara, koymuş oldukları, çıkarmış oldukları, yazmış oldukları kutsal kitaplara çağıran ilahlardan teberri edeceksiniz. İlla Allah diyerek hükmü sadece Allah'a taksis edeceksiniz. İşte Allah bu şekilde kendinizsine Em, e, ibadet etmenizi emrediyor Yani siz Allah'a ibadet edecekseniz Allah'ın emrettiği gibi Allah'a ibadet etmek istiyorsanız Hükmü Allah'a tahsis edeceksiniz Zalike dinul kayyim İşte dost doğru din de budur Arkadaşlar dost doğru din de budur Diyor Yusuf aleyhisselam Zindan arkadaşlarına Siz kayyim olan dost doğru olan Dine tabi olmak mı istiyorsunuz Sadece ona ibadet edeceksiniz. Peki bu ibadet nasıl olacak? Hükmü sadece Allah'a taksis edeceksiniz. Hükmü Allah'a değil de insanlara taksederseniz, ederseniz her 3-5 yılda bir insanlardan bazılarına gelin hakim siz olun, siz olun, teşride siz olun, siz kanun koyun. Siz ne derseniz biz size itaat edeceğiz diyerek onlara oy atarsanız. Adamlar diyorlar ki hani... Kitabımızın ismi ne? Şüphelerin giderilmesi. Hemen burada itiraz getiriyorlar. Siz hiçbir delil yokken, Kur'an'da o yatma şirki diye bir şirk yokken şirk uyduruyorsunuz. Subhanallah nasıl yok? Bu Kur'an'da değil. Tüm dinlerde var. Allah'ın göndermiş olduğu tüm şeriatlarda var. Bu şeriatı Yusuf Aleyhisselam haykırdı. Dedi ki hüküm sadece Allah'a aittir. Allah'a ait olanı Allah'tan gayrısına verdiğin zaman ne olursun? Müşrik olursun. Hepsi bu. Yani bu meselenin bu kadar uzun uzun detaylı bir şekilde izah etmesi, edilmesine gerek yok ki var mı Kur'an'da ben rızık veririm ya da rızık verici olarak bir başka Allah'tan başkasını kabul edenin müşrik olacağına dair bir ayet böyle bir ayet var mı? Kim rızık verici olarak Allah'tan başkasına yönelirse müşrik olur ya da kim Allah'tan başkasının yağmur yağdırabileceğine inanırsa müşrik olur ya da kim Allah'tan başkasının Ölüleri diriltebileceğine inanırsa, ölüleri diriltme yetkisini Allah'tan başkasına taksis ederse müşrik olur. Var mı böyle bir ayet? Elbette böyle bir ayet yok. Peki ne var? Sadece rızık verenin Allah olduğu var. Fayda ve menfaat sahibinin sadece Allah olduğuna dair birçok ayet var. Allah Subhanahu ve teala kendi mukaddel zatını bize en güzel şekilde, şekliyle e, tavsif etmiştir, vasıflandırmıştır, anlatmıştır. Peki şirk nedir? Sadece Allah'a ait olanı Allah'tan alıp insanlara Vermektir. Şirk budur. Hakimiyet yetkisi, oturta yetkisi Yönetme yetkisi, kanun Çıkarma yetkisi, helal belirleme yetkisi Haram belirleme yetkisi kimindir? Sadece Allah Subhanehu ve Taala'nındır. Her kim ki bu yetkiyi Allah'tan Gayrısına taksis ederse Demokratların Kutsal tapınakları Parlamentoda kanun koyan 550 ilaha taksederse ederse Allah'a apaçık bir şekilde ne yapmıştır? Şirk koşmuştur. Allah'a açık bir şekilde isyan etmiştir. Velke dinul kayyım. Dost doğru dinden teberri etmiştir. Velakinne <gülüyor> dost doğru din bu olmasına rağmen ekseren naz insanların çoğu la <gülüyor> ya'lemun. Vallahi bunu bilmiyorlar işte. Dost doğru din, hakimiyeti, otoriteyi, teşriyeyi Allah'a vermek iken insanların çoğu bu dostoru dini bilmiyorlar diyoruz işte altıncı esasımızda neydi arkadaşlar hakimiyeti Allah'a vermek nedir bu dinin kaçınılmaz gereğidir temel esaslarımızdan arkadaşlar bir diğeri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir altıncı esasta dedik ki altıncı esasta hakimiyet ve teşriyi sadece Allah'a tahsis etmek Tevhidin gereklerindendir La ilahe illallahın Olmazsa olmaz bir parçasıdır Olmazsa olmaz nesidir Bir cüzüdür Dikkat edin arkadaşlar 6 ile 7 farklıdır 6. esas Teşri yetkisi Yani kanun belirleme Hüküm çıkarma Hüküm ihdas etme Helal ve haram belirleme yetkisidir Teşri 7. ise Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek Yani yargı hükmetmektir. Bu da tevhid esasının yani la ilahe illallah kelimesinin olmazsa olmaz bir esasıdır. Hakimiyet ve teşri yetkisinin ilahlığın yegane hususiyetlerinden olması Allah'ı ilah olarak birleyen bir ferdin onun hükümleriyle hükmetmesini gerekli kılar arkadaşlar. Yani siz Allah'ı hakim, Allah'ı teşri sahibi kabul ettiğiniz zaman Onun indirdiğiyle hükmetmek zorundasınız. Allah Subhanahu ve teala bu noktada hiçbir kulu muhayyer bırakmamıştır. Resulünün dahi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dahi ben Allah'ın indirdiğini bırakıp kendi yanımdan çıkardığım kanunlarla hükmedeyim. Helal ve haramı kendi nefsimden belirleyim. İnsanlara uygulanacak cezai müeyyidileri, ukubatı, kendi nefsimden belirleyip deme hakkı yoktur. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala Maide suresinde 3 kere üç kere birinde kıst diye, diğerinde de yani adaletle, diğerinde de bi ma Allah Allah'ın indirdiği ile hükmet diye Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ne yapmıştır? Bunu emretmiştir. Ve in hüküm بينهم bi Meya, "Nihkumta fahkum bainahum bil-qist. Onların arasında hükmedeceksen adaletle hükmet. Fahkum bainahum bima enzel Allah. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve nihkum bainahum bima enzel Allah. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet." diye 3 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i emretmiş. Onu bu hususta muhayyer bırakmamıştır. Yani ey Muhammed, sen Kendi istediğin gibi hükmedemezsin. Sen kendi kafandan, kendi şahsından, kendi katından hükümler icat edip bu hükümlerle insanları yönetemezsin. Sen kendi katından çıkardığın anayasalarla, sen kendi yanından uydurduğun kural ve kaidelerle, Kendin çıkardığın helal ve haramlarla insanları idare edemezsin. İnsanların arasında hakem olacaksan ki sen bir hakemsin, resul olma meselesiyle aynı zamanda onların üzerine bir hakemsin, bir hakimsin onların üzerinde. Sen ancak Allah'ın indirdiği ile hükmetmekle mükellefsin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıştır? Emretmiştir. Ve latte bi ehvahum Sana hak geldikten sonra onların hevalarına kesinlikle uyuma diye de emretmiştir artık durum öyle bir hal almıştır ki günümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dahi muhayyer olmadığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dahi bir serbestiyetliğin tanınmadığı bir noktada insanlar kendisini hır zannetmişler. Biz kendi yanımızdan uydurduğumuz kanunlarla insanları idare edebiliriz. Biz kendi çıkardığımız kanunlarla insanlara hükmedebiliriz. İnsanlar hakkında en doğru nedir? Sadece biz biliriz. Çünkü hüküm, hakimiyet sadece milletindir. Millet Allah'a apaçık bir şekilde şirk koşarak bize bu yetkiyi verdi. Allah subhanehu ve teala, hakim benim, otorite sahibi benim, teşri, müşerri, teşri yetkisi bana ait, müşerri benim dediği halde insanlar bu yetkiyi Allah'tan aldılar. Biz Müslümanız dedikleri halde, la ilahe illallah dedikleri halde sabah kalktılar, namazlarını kıldılar, tesbihlerini çektiler, Allah'a dualarını ettiler ve milyonlarca insan teşri yetkisini Allah'a değil insanlara vermek için sıraya girdi sandık başlarında sıraya girdi ve dediler ki bu yetki şunun olsun öbürde de hayır bu değil şunun olsun bu daha iyi hükmeder bu daha iyi kanun çıkardır bu bizi daha iyi yönetir şeklinde ne yaptı kendilerine 550 ilahtan bir ilah seçtiler bu ilahlar bu yetkiyi ellerinde bulundurdu. ellerinde bulundurdu ve kendilerine verilen bu yetkiyle insanlara helalleri belirlediler, haramları belirlediler, koymuş oldukları kurallara uymayanlara ne tür ceza verileceklerini belirlediler. Ve buna bu kanunları, bu hükümleri çıkardıkları ve içinde topladıkları kitaba anayasa dediler. İşte bu anayasa arkadaşlar demokratların ne soruyor? Kutsal kitabı oluyor. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Müslümanların Kutsal kitabı ise anayasaları da demokratların kutsal kitabıdır. Kur'an'ın bir harfini dahi değiştirmeniz, bir hükmünü dahi değiştirmeniz, inkar etmeniz mümkün değildir. Aynı şekilde anayasanın da değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddeleri vardır. Ümmet icma etse ve bu icma Kur'an'a muhalif olsa... Nasıl ki bu icma batıl bir icma ise aynı şekilde demokratlarda da şu ilke vardır. 550 milletvekilinin çıkarmış olduğu kanun anayasaya muhalif olmayacak. Anayasaya muhalif olmayacak. Vallahi onlar bu halleriyle bu halleriyle put yapan sonra da işlerine gelince canları isteyince, karınları acıkınca putlarını yiyen Mekkeli müşükler gibidir. Mekkeli müşrikler gibidir. Diyorlar ki hakimiyet Sadece milletindir Millet bu yetkiyi parlamentoya verdi Tamam Parlamento 550 milletvekili 550'si birden icmaen Onların dinindeki icmaya göre Bir konuda karar kıldı Bu karar anayasaya uymadığı zaman Ne yapar? Anayasa mahkemesi bu kararı iptal eder. Niçin? Çünkü kutsal Kitapları anayasalara Anayasalarına sıkı bir Bağlılık vardır onların Kutsal kitabın anayasanın uygun Görmediği hiçbir kanun yürürlüğe giremez. Hiçbir kanunla ee, hükmedilemez. İşte demokratlar da kendi aralarında sadece kendi kutsal kitaplarıyla hükmedilmesine kararlaştırılmışlardır. Hiç kimsenin anayasanın dışında bir hükümle hükmetme hakkı yoktur. Aynı şekilde arkadaşlar İslam'da da Allah'ın indirdiğinin dışında bir hükümle hükmetme hakkı yoktur. Hiç kimsenin Allah subhanehu ve teala Allah'ın indirdiğini terk ederek beşeri kanunlar hükmedenleri kafirler, zalimler ve de Fasıklar olarak isimlendirmiştir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ Onlar kafirlerin nesidir? Ta kendisidir. Kimdir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Aynı zamanda onlar zalimdir. Aynı zamanda onlar nedir? Fasıktır. İşte arkadaşlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme emri Noktasında hiç kimse muhayyer değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi insanların hevalarına, insanların kendi katından çıkarmış olduğu kanunlara ittiba edip onunla hükmetme yetkisi yoktur. İslam dininde bu nasıl böyleyse demokrasi dininde de öyledir. Ancak günümüzde kendisini Müslüman ve hatta selefet tabi olan olarak isimlendiren, Adamlara sorsan sen nesin Müslüman? Hatta derler ki biz Selefiyiz. Ümmetin seçkinlerine, sahabeye, tabiine tabi olduk. E siz tabi oldunuz ne yaptınız? Dediler ki Allah'ın indirile hükmetmeyen kafir olmaz. Sadece küçücük bir küfür işlemiş olur. Ha bu sözlerinin gereğini de yerine getirmediler. Tamam madem küçük küfür işlediler yani günahkarların en büyüğü oldular. Buyurun bu ilahlarınızdan yüz çevirin dediğiniz zaman ona da gelmiyorlar. Hatta bu ilahlara destek olmayı, onlara bu yetkiyi vermeyi vacip kabul ediyorlar. Demokratlar dahi kendi kutsal kitaplarının dışında hükmedilmesine razı değilken bunlar Allah'ın kitabının terk edilip insanların kitabıyla hükmedilmesine razı oldular. Vallahi bunlar insanların en aşağılık, en aşağılık... insanlara haline geldiler diyoruz. O halde arkadaşlar 7. esasımız nedir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek tevhidin gereğidir. Kim la ilahe illallah der ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafirdir, o zalimdir, o fasıktır. Allah'ın 7 kat semadan indirdiği hüküm budur. Allah'ın 7 kat semadan indirdiği hüküm budur Allah Subhanahu ve Teala 7 kat semanın ötesinden kendi hükümleriyle hükmetmeyenleri kafir zalim ve de fasık olarak isimlendirmiştir. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin bunun dışında bir başka ismi yoktur. Onların Müslüman, Mümin, Mutlaki gibi bir isimleri yoktur. Onların tek isimleri vardır, kafir, zalim ve de fasıktır. Her kim ki onlara bu ismin dışında bir isim takarsa, her kim ki Allah'ın indirdiği hükmetmeyenlere, Allah'ın vermiş olduğu bu ismin dışında bir isim vermeye kalkışırsa, Allah'la apaçık bir şekilde Niza etmiş Allah'la Apaçık bir şekilde ne yapmıştır Çekişmiştir Arkadaşlar 7. esasımızı bitirdikten sonra 8. esasımız da şudur Teşri yetkisini Allah'a vereceksiniz Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksiniz 6-7 8.si Allah'ın indirdiğiyle Muhakeme olacaksınız Allah'ın indirdiğiyle muhakeme olacaksınız Teşri ve otorite sahibi Olarak Allah'a tayin etmek Allah'tan razı olmak Onun hükmüyle muhakeme olmayı gerektirir. Şöyle bir şey düşünebilir mi? Siz Allah'ı ilah olarak belirleyeceksiniz. Allah'ı ilah olarak belirleyeceksiniz. Ben sadece Allah'tan razıyım ilah olarak diyeceksiniz. Teşri yetkisi sadece onundur diyeceksiniz. Ancak o hükmeder diyeceksiniz. Ancak onun hükmüyle hükmetmek gerekir diyeceksiniz ama Onun hükmüne muhakeme olmayacaksınız İşte bu imanı kesin bozan hallerdendir Allah subhane ve teala اَلَمْ تَرَا اِلَلَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ bima اٰمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ ma وَمَا min مِنْ قَبْلِكَ İnsanlardan bir kısmı zuum ediyorlar Zan değil zuum Ne demek zan ve zuum? Zuhum olmayacak bir şeyi iddia etmektir arkadaşlar Hiç olmayacak bir şey Kapıdan ölmüş babaannenizin şu an girmesi mümkün mü? Değil. Siz iddia ediyorsunuz. Ölmüş babaannem kapıdan şu an içeriye girebilir. İşte buna ne denir? Zu'um denir. Aslı astarı olmayan iddiadır. İşte elemtara. Görmedin mi sen? İlellezine <gülüyor> yez'umune. Bazı insanlar zu'um ediyorlar. Neyi zu'um ediyorlar? Ennehum amanu bima unzile ileyke. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ İnsanlardan bir kısmı diyor ki, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitaba iman ettik. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden önce indirilen kitaplara da iman ettik. Ama Allah subhanehu ve teala onların bu iddialarını zuum, aslı astarı olmayan, boş, saçma sapan iddia olarak isimlendirmekte. Peki niçin? Peki niçin? Yani onlar, biz Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme كورانا إيمان تكذبك لرحالده الله سبحانه وتعالى أنّهم إيمانهم نجح قبوله لأنهم يريدون أن يتحكمو إلى تاووت تاووتهم الحكم يريدون تاووتهم أو ترتسين يريدون الحكم أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن يحكمه أن İman iddialarını boş, saçma sapan, asılsız iddialar olarak isimlendiriyor. Halbuki, halbuki, vaka umiru ayykfurubi. Onlara o tağutu, onun hakimiyetini, onun teşrini, onun muhakemesini, onun hükümlerini reddetmeleri emrolunmuştu. Bakara 256'da feme ayykfurbit Her kim tağutu inkar ederse şeklinde onlara bu şart olarak getirilmişti. Biz onlara Ve onlardan önceki her ümmete veçtenibut tağut, tağutun hükmünden, tağutun otoritesinden, tağutun teşriğinden, tağutların muhakemesinden sakının diye biz onlara bir peygamber göndermiştik. Ey Muhammed seni de biz onlara bir peygamber olarak gönderdik. Tıpkı diğer peygamberler gibi sen de onlara bana ibadet etmeyi ve tağuttan sakınmayı emrettin. Onlara bunu tebliğ ettin. Tağutlardan kaçının. Onlara boyun eğmeyin, onlara itaat etmeyin, onların hükmünü tanımayın diye davet ettin. Onlara bu davet edilmişti. Onlar da dilleriyle bunu kabul ettiklerini. Ennehum amenu bima unzile eleyke. sana indirdiğimiz kitaba tabi olduklarını, iman ettiklerini iddia ediyorlardı. Ama iddialarını temelden bozan bir eylemle, İddialarını temelden yok eden bir amelle ortaya çıktılar. O da nedir? Tavutların muhakemesinde onlardan hüküm istemek, teşri yetkisini onlara vermek, hakimiyet yetkisini onlara vermek ve onların hükmüne boyun eğmek, onların hükmüne rıza göstermektir. İşte bu amellerinden dolayı Ve yuridu şeytan, şeytan istiyor ki neyi istiyor? En en uzak bir sapıklığa yani küfrün bizzat ortasına onları atmak Onları saptırmak istiyor. İşte arkadaşlar 8. esasımızda her kim ki La ilahe illallah diyorsa, her kim ki Muhammedun Resulullah diyorsa, her kim ki ben Allah'ın kitabına, ben Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla indirdiği kitaba iman ettim diyorsa... Allah'ın indirdiğiyle hükmü olunmak zorunda tağutların hükmünü tağutların mahakemesini reddetmek zorundadır. Allah Subhanahu ve teala böyle kimselerin imanını açık bir şekilde kabul etmiyor. Her kim ki Allah'ın indirdiğine iman ettiği halde tağutların hükmüne giderse bu kimsenin imanı Allah tarafından kabul edilmemiştir. Ve her kimde, ve her kimde böyle kimselerin mümin, müslüman olduğunu iddia ederse Bu da Allah'la açık bir şekilde çekişmiştir. Allah diyor ki ben bunların imanını kabul etmiyorum. Bunların iman iddiası boş saçma sapan iddialardır. Ama birileri böyle kocaman sakalları olan kendilerini selefe nispet eden biz selefiyiz diyen birileri dara düştüğünüz zaman gidebilirsiniz. Sıkıntıya düştüğünüz zaman tağuttan hüküm isteyebilirsiniz diye Allah adına ahkam kesmeye kalkıyorlar. Allah'la apaçık bir şekilde mücadeleye girişiyorlar. Dokuzuncu esasımız, madem teşri yetkisi olarak teşri yetkisini Allah'a taksit ettin, madem onun indirdiğiyle hükmetmek zorundasın, madem onun indirdiğine muhakeme olmak zorundasın, madem tağutların muhakemesini reddetmek zorundasın, işte sen aynı şekilde teşride de sadece ama sadece Allah'a itaat etmek zorundasın. Allah Subhanahu ve teala bir konuda teşride bulunur. İnsanlar da teşride bulunur. Sen Müslümansan Allah'ın teşrine, Allah'ın kanunlarına, Allah'ın ahkamına itaat etmek zorundasın. İnne ta'ate fi ne minel ibadet Değil mi? Teşride itaat ibadet türlerinden birisidir. Her kim ki insanların kanunlarına, insanların hükümlerine, Allah'ın indirdiği konun Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif hükümlere itaat ederse apaçık bir şekilde Boynundan İslam bağını atmıştır Apaçık bir şekilde Allah subhanahu ve teala Böyle kimselere de müşrik ismini vermiştir Bu hüküm Allah'ın kitabında O kadar açıktır ki arkadaşlar Bu hükümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O kadar güzel beyan etmiştir ki Ancak ne yazık ki bu güzel beyana Bu sarih, bu net Bu apaydınlık ayın 14. gecesindeki göründüğü gibi apaydınlık esasa dahi günümüz irca ehli muhalefet etmiştir. Vallahi bu insanları anlamak zordur. Allah subhanehu ve teala itteğız ve ahbarahum ve ruhbanehum erbaben min dunillah diyor değil mi? Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini, din adamlarını Rabler edindiler. Nasıl Rabler edindiler? Onların Göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu mu kabul ettiler? Onlara namaz mı kıldılar? Onlara oruç mu tuttular? Onlara secde mi ettiler? Onlar için adakta mı bulundular? Onlar için kurban mı kestiler? Hayır hayır onlar bunu yapmadılar. Peki hocam nasıl Rab edindiler? Bu soruyu bana sormayın. Bu soruyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorun. Deyin ki ey Muhammed, ey Resulullah, ey Allah'ın Resulü, ey alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resul. Allah subhanehu ve teala sana vahyetti. Dedi ki, اِتَّغَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar, yani Yahudi ve Hristiyanlar, âlimlerin Rab edindi. Onlar bunu nasıl yaptı? Bize bir anlatsana. Bize bunu bir beyan etsana. Allah subhanehu ve teala sana kitabı beyan yetkisi verdi. Senin beyanın Allah'ın beyanıdır. Allah'ın beyanını bu noktada bize bildirsene diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soralım. Resulullah bu ayeti okuduğunda Adi bin Hatem, Hatem Tayin'in oğlu Arkadaşlar dinini öğrenmek için bir aylık mesafeden Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini öğrenmek Ve ondan bunu dinlemek için bir aylık mesafeden Resulullah'ın yanına gelir Boynunda haç vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geldiği esnada bu ayeti okur Hemen itiraz eder Der ki biz hahamlarımıza, rahiplerimize ibadet etmedik Biz onları Rab etmedik Rab kabul etmedik. Şimdi dışarıya aç çıkın. Tek tek insanlara deyin ki siz alimlerinizi, rahiplerinizi, yöneticilerinizi, idarecilerinizi Rab edindiniz. Diyecekler ki hayır, estağfurullah, tövbe, haşa böyle bir şey olur mu? Biz sadece Allah'a Rab kabul ediyoruz. Biz yöneticilerimizi, biz idarecilerimizi Rab kabul etmedik diyecekler. İşte aynı şekilde Adi bin bunu söylüyor. Diyor ki biz Ee, hahamlarımızı, rahiplerimizi ne yapmadık? Rab edinmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin hahamlarınız, rahipleriniz, alimleriniz, yöneticileriniz Allah'ın haram kıldığını helal. Helal kıldığında haram kıldı değil mi? Evet. Siz de bunlara itaat ettiniz. Evet. İşte sizin ibadetiniz budur. Arkadaşlar Allah'ın hükmü Tevbe suresi 31. Allah'ın hükmünü beyan eden Resulullah'ın açıklaması bu şekilde. Bundan sonra söylenecek her söz boştur. Her kim ki Allah'ın indirdiği esaslara muhalif konuda, tağutlara, yöneticilere, alimlere, rahiplere itaat ederse, ittiba ederse, tabi olursa apaçık bir şekilde hahamlarını, rahiplerini, müftülerini, vaizlerini Yöneticilerini, parlamenterlerini rap ittihaz etmiş, ona ibadet etmiştir. Ve yaratılış ilkesini bozmuştur. Bundan dolayı bu insanlar Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi Allah'ın dinini terk etmiş, müşrik olarak isimlendirilmiştir. Zira Allah subhane ve teala bir başka ayette, En'am suresinin 121. ayetinde böyle kimseleri müşrik olarak isimlendiriyor. Diyor ki Allah subhane ve teala, Şeytanlar, "U inne şeyatinę leyhûnûne ilâ evliyâihim." Evliyalarına, dostlarına vehheder. Gece gündüz vehheder li yucâdilûkum. Sizinle mücadele etsinler diye. Sizinle mücadele etsinler diye şeytanlar gece gündüz demek sizin dostlarınıza ne yaparlar? Vahyederler. "Weyna ta'tümûhum?" Siz o şeytanların dostlarına Uyarsanız, onların vahyine uyarsanız, onlara ittiba ederseniz, onlara itaat ederseniz, innekum lemüşrikun. Tekit üstüne teyit geliyor arkadaşlar. Siz muhakkak müşriklerden olursunuz. Allah subhane ve teala şeytanların vahyine, şeytanların vahyetmesi suretiyle insanların ortaya koymuş oldukları teşri kanun ve hükümlere itaat edenleri apaçık bir şekilde bu ayetinde ne olarak isimlendiriyor? Müşrik olarak isimlendiriyor. Dikkat edin arkadaşlar. Allah'ın verdiği isim budur. Hiç kimsenin Allah'ın verdiği ismin dışında bir isme tevessül etmesi, sarılması caiz değildir. Allah subhane ve teala şeytanların vahhine, insanların çıkarmış olduğu kanunlara, insanların helal ve haramlarına, insanların belirlemiş olduğu hükümlere itaat edeni Allah subhane ve teala müşrik olarak isimlendiriyor. Allah'a tabi olduğunu ve Müslüman olduğunu iddia eden insanlar gönüllerinden hiçbir sıkıntı geçmeksizin Allah'ın bu hükmüne teslim olmak ve böyle kimseleri müşrik olarak isimlendirmek zorunda. Ama kendisini Müslüman olarak isimlendirip tağutları savunmayı, tağutları dost edinmeyi, tağutların saltanatına saltanat katmayı, tağutların otoritesini güçlendirmeyi dileyenler, Bu isimleri değiştirmeye çalışacaklar diyecekler ki işte itaat ederken kalben itaat ederse helal görerek itaat ederse müşrik olur yaptığı işi helal görmeden yaparsa müşrik olmaz şeklinde bir takım şüpheler ortaya atacaklar onların bu şüphelerinde inşallah kitabımızın ilerleyen bölümlerinde ne yapacağız tek tek cevap vereceğiz onların bu şüphelerine de tek tek inşallah Rabbimizin verirse bu şüphelerini gidermeye çalışacağız. Dokuzuncu mesele neydi? Dokuzuncu esas, teşride itaat, ibadet türlerinden bir ibadeti değil mi? Her kim ki Allah'ın indirdiği hükümlerin dışında hükümlere itaat eder, ittiba eder, bağlanırsa Allah subhanahu ve teala böyle kimseleri müşrik olarak isimlendirmiştir dedik ve sonuncu esasımıza geldik. Onuncu esasımız Allah'tan başka ilahlara velayet göstermek, Allah'tan başka Kanun koyuculara velayet göstermek, velayet nedir? Dostluktur. Her türlü yardımlaşma, her türlü destekçilik, her türlü sırt dayama, her türlü arka çıkma velayet kapsamındadır. Tevhid kelimesini bozan unsurlardandır arkadaşlar. La ilahe illallah tevhid kelimesi nasıl ki dördüncü esaslı olması lazım. Anlattığımız gibi tağutlara ve onların dostlarına düşmanlığı gerektiriyorsa onları aynı zamanda veli edinmemeyi gerektirir. Arkadaşlar velayetin aslı sevgi duymaktır. Velayetin aslı destek olmaktır. Velayetin aslı yardımda bulunmaktır. Kul tevhid kelimesini ikrar ettiği andan itibaren kalbini Allah'ın sevgisiyle doldurmalıdır. Onun dinine ve onun dostlarını sevmeli. Onun dinine ve onun dostlarına yardım etmeli. Allah'tan başka ilahları veli edinmemeli. Allah'tan başka ilahları dost edinmemeli. Allah'tan başta ilahların, uluhiyetinin, otoritesinin, devletlerinin, milletlerinin, anayasalarının kökleşmesi uğruna çalışmamalı, güç ve kuvvet vermemelidir. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. Hiçbir tagut kendini veli edinenler olmaksızın ayakta kalamaz. Firavun, Haman ve Karun, Ve askerler olmaksızın firavun firavunluğunu sürdüremez. yeryüzünde hiçbir zalim yoktur ki askerleri, polisleri yani onu veli edinenler, ona destek olanlar silahlarıyla, sözleriyle, dilleriyle, fetvalarıyla o tağutu destekleyenler olmaksızın tağutun tağut olması Müstekbirin müstekbir olması, zalimin zalim olması kesinlikle mümkün değildir. Çünkü bir kişidir, iki kişidir, beş kişidir, beş kişinin, on kişinin ya da yüz kişinin ya da bin kişiden ibaret farz edin, seksen milyon, yüz milyona hükmetmesi mümkün mü? Değil. Yüz milyon tükürse tükmüyle boğar onları. Ancak tağutlar hemen kendilerine ne edinir? Veli, dost edinir. Yani bazı insanları kendilerine veli, dost, yardımcı, destekçi, evan, ensar edinir. bu avanlar, bu ensarlar, bu destekçiler, bu yardımcılar olmaksızın tavutun tavut olması, hükmünü koruması, anayasasını koruması, kanunlarını uygulaması mümkün değildir. Şimdi dikkat edin, beşeri sistemlerde anayasalar, anayasalar yazılır, kanunlar çıkartılır, bir de bu kanunları silahlarıyla, sözleriyle, fiilleriyle, amelleriyle destekleyen kurumlar vardır. Yeryüzünde hiçbir devlet yoktur ki polisi ve askeri olmazsın. Her devletin kendisine bağlı polisi ve askeri yani şer'i ifadeyle kendisini veli edinen askerleri dostları olmazsın. Böyle bir devlet olamaz. Böyle bir hükümet olamaz. Böyle bir yönetim böyle bir tuguyan, böyle bir istikbar olamaz. Güç olamaz arkadaşlar. Bu gücün ayakta durması ancak Kendisini veli edinen, yani ona yardım eden askerlerle, polislerle mümkündür. Peki, burada İslam'ın hükmü nedir? İslam'ın hükmü çok açıktır. لَا mu'minun الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا min dunil mu'minin. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكِ Kim böyle bir şey yaparsa, müminler, müminlerin bırakır da kafirleri dost edinirse... Felâise min Allah Allah'tan ile hiçbir bağlantısı kalmaz onun. Onun Allah'la hiçbir ilişkisi, hiçbir yakınlığı, hiçbir beraberliği yoktur. O kimse müminleri bırakıp da kâfirleri veli edinen kâfirleri dost edinen, kâfirlere arka çıkan, kâfirlere destekçi olan, tavutların tuğyanının devamı için askeri olan, onun polisi olan kimse Allah'la bütün ilişkisini kesmiştir. Allah subhan ve teala bir başka ayette âmenu, yehuda evliya, evliya evliya Ey iman edenler, siz Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Allah'ın kitabının en sarih ayetlerinden bir tanesidir. İbn-i Hazm bunun üzerinde ihtilaf eden İslam ümmetinden iki kişi ben bilmiyorum demiştir. Onları veli edinen onlardır. Onları veli edinen onlardır. بَعْدُهُمْ اَوْلِيَا عُبَادُ Onlar birbirinin velisidir. Kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar birbirinin velisidir. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Sizin içinizden kim onları veli edinirse onları veli edinirse فَاِنَّهُ مِنْهُمْ O da onlardan olur. Yani onların hükmü neyse diyor İmam Kurtubi onun hükmü de o olur. Onlara nasıl davranılması gerekiyorsa ona da o şekilde davranılması gerekir diyoruz. İşte onuncu esasımızda Hakimet mefhumu tevhid akidesi, la ilahe illallah Muhammed Resulullah akidesine dair 10. esasımızda kafirleri veli edinenler onlardandır. Arkadaşlar bu dersimizde 10 esası zikrettik ve dedik ki özetle anlatacağız. Zira inanın bu meselelerin her biri üzerinde bir ders, iki ders, üç ders yapacağımız meselelerdir. Ancak biz özetle zikrettik. 10 tane esas saydık değil mi? Ne dedik? Birincisi Allah'a ibadet etmek nedir? Tevhidin gereğidir. Allah'a ibadet etmek tevhidin gereğidir. Yani Allah Subhanahu ve teala bizleri ancak niçin yaratmıştır? Ona ibadet edelim diye yaratmıştır. İkinci esas olarak dedik ki Allah Subhanahu ve teala bütün rasullerini sadece ona ibadet etme ilkesi üzerine göndermiştir. Yani bütün rasuller... Ee, sadece Allah'a ibadet edelim emrini bize ulaştırmak Bize bu daveti ulaştırmak için gönderilmiştir Üçüncü esas olarak tevhid davetinin iki cüzü var dedik Biri la ilahe diğeri nedir? İllallah'tır Bu iki cüz bir arada olmazsa kesinlikle tevhid akidesi kişide hasıl olmaz Bu ve men yekfur bit tağut ve yu'min billah Kim tağutu inkar eder? Allah'a iman eder ayetinin açılımıdır dedik. Dördüncü esas olarak sadece La ilahe illallah diyerek Allah'tan başka ilahları reddetmek yetmez. Aynı zamanda Allah'tan başka ilahlara ibadet eden müşriklere ve kafirlere de buğz etmek. Onlardan teberri etmek İbrahim Aleyhisselam'ın Üsve-i Hasen'e en güzel örnekliğine uyumak gerekir dedik. Arkasından Muhammedur Resulullah yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Beşinci esas da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirdiği esaslara Uyumak, ona hakem tayin etmek, kalpte hiçbir sıkıntı duymaksızın Onun verdiği hükme tam bir teslimiyetle teslim olmak gerekir dedik. Altıncı esas da hakimiyet ve teşri yetkisi sadece Allah'ındır. Bu yetkiyi Allah'a tahsis etmek tevhidin gereğidir. La ilahe demek bu yetkiyi Allah'tan başkasından almak, ilallah demek bu yetkiyi sadece Allah'a tahsis etmektir dedik. 7. esas olarak 7. esas olarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek nedir? Tevhidin kaçınılmaz gereğidir. 8. esas olarak Allah'ın indiriyle muhakeme olmak Tevhidin kaçınılmaz gereğidir dedik Dokuzuncu esas Teşride itaat ibadetin ta kendisidir Her kim ki tağutların teşriğine tabi olursa O tağutlara itaat etmiş O tağutlara ibadet etmiş olur dedik Ve onuncu esasda ise Onuncu esasda ise Allah'tan başka ilahları veli edinmek Kişinin İslam'ını bozan hallerdendir dedik Dediğimiz gibi bunları İrca saldırılara karşısında Tevhid Müdafası isimli eserimizde oldukça geniş, uzun uzun ne yaptık biz size izah ettik. Dileyen kardeşlerimiz oradan bu meselelerde faydalanabilir. Bu dersimizde kısaca öz olarak bunları anlattık. Niçin? Çünkü kitabımızın konusu, daha doğrusu derslerimizin konusu şüphelerin giderilmesi. İrca ehli şüphe ortaya atacak. Diyecek ki siz kafirleri veli edinmek, kişiyi müşrik yapar dediniz ama... Katıp bir nebi Belta, Müslümanlara karşı kafirleri veli edindi, müşrik olmadı. Buna ne diyeceksiniz? Diyecekler ki, işte onlara şeytan böyle vahy ediyor. Şeytan vahy ediyor, onlar da şeytanın ağzıyla bu vahiyleri insanlara ne yapıyorlar? Bildiriyorlar ki, böylece şeytanın dini, tağutların dini, beşeri dinler Kaim olsun güçlü olsun diyecekler ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gerekir ama i̇bn Abbas küfrün düne küfür demişlerdir demiştir. Diyecekler ki Yusuf aleyhisselam da zalim kralın yanında görev almıştır. Diyecekler ki Habeş kralı Necaşi Allah'ın indirdile hükmetmemiştir. İşte biz bu kitabımızda bu 10 on şüphenin 10 on esasın üzerine atılan 30 şüpheye tek tek cevap vermeye çalıştık. İnşallah bir sonraki dersimizde yine Birinci bölümün ikinci kısmı olan Bu şüpheye ortaya atan kimler Ne yapıyorlar nasıl şüphe atıyorlar Usulleri nedir temel menheşleri nedir Onları tanıtacağız Üç, Bir diğer dersimizde de Yusuf aleyhisselam kıssasından itibaren Tek tek onların şüphelerine Cevap vermeye çalışacağız Velhamdülillah Rabbil alamin.